Bölüm 42 Ana babaya, dostlarına ve ikrama layık kimselere ikram etmek. Hadis 343. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu sevip görüp gözetmesidir. Abdullah İbni Dinardan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Bedevilerden biri Abdullah İbni Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbn Ömer bedeviye selam verip onu bindiği eşeğe bindirip başındaki sarığı da ona vermişti. İbnü'd-Dinar diyor ki: Biz Abdullah İbni Ömer'e Allah hayrını versin. Bu adam bedevidir. Az şeye kanaat eder. Deyince bize şunları söyledi. Bunun babası babam Ömer İbni Hattab'ın dostu idi. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum. İyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayeti de şöyledir. İbn Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten yorulunca üzerinde istirahat edeceği bir eşeği vardı. Bir de sarığı vardır ki başına sarardı. İbn Ömer eşeği üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona, Sen falan oğlu falan değil misin? Diye sordu. Adam, Evet deyince, Eşeği ona verdi. Ve buna bin dedi. Sarıyı da ona uzatarak, Bunu da başına sar dedi. Arkadaşlarından biri, İbn Ömer'e, Allah seni bağışlasın. Bindiğin eşeği, Ve sarındığın sarığı, Bu bedeviye verdin ha? Diye hayret ettiklerinde, İbni Ömer, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu adamın babası babam Ömer'in Allah ondan razı olsun dostuydu. Hadis 344. Ebu Useyd Malik İbn Rebia Es Saidi Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken, Seleme oğullarından bir adam gelerek, Ya Resûlallah, anam ve babam öldükten sonra, onlara yapabileceğim bir iyilik var mı? diye sordu. Rasulullah da onlara dua eder, Günahlarının bağışlanmasını istersin. Vasiyetleri varsa yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetirsin. Dostlarına da ikram edersin. Buyurdular. Hadis 345. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini Haticeyi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki ben onu görmüş bile değildim. Fakat Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, onu çok anıyordu. Bir koyun kesip, etini parçalarında çoğu zaman haticenin dostlarına yollardı. Bazen sanki dünyada haticeden başka bir kadın yok mu?" derdim. O da "O şöyleydi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu derdi. Değişik bir rivayette Hazreti Ayşe Rasulullah koyun kesecek olursa Hatice'nin arkadaşlarına da gönderirdi. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman ondan Hatice'nin akrabalarına da gönderin derdi. Diğer bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Huveylid'in kızı Hale bir gün Rasulullah'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Rasulullah Hatice'nin izin isteyişini hatırlayarak duygulandı da "Allah'ım bu Huveylid kızı Haledir." dedi. Hadis 346. Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Cerir İbni Abdullah el-Beceli ile, Allah ondan razı olsun, bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı olmasına rağmen, bana hizmet ediyordu. Ona, böyle yapma, deyince, bana şöyle söyledi. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ensarın ne büyük hizmet ve hürmet ettiklerini gördüm. Ve kendi kendime, eğer ensardan biriyle arkadaşlık edersem, ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim.